Bismillahirrahmanirrahim İbrahim Suresi Bu surede Mekki surelerdendir Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Birden 3'e kadar Elif, Lam Ra Bu bir kitaptır Onu sana indirdik ki insanları Rablarının izniyle Karanlıklardan aydınlığa Aziz ve doğru doğru yoluna çıkarsın O Allah ki Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur Uğrayacakları şiddetli azaptan dolayı Vay kafirlere Onlar ki dünya hayatını ahirete tercih ederler Allah yolundan alıkoyarlar Ve onda eğrilik ararlar İşte onlar derin bir sapıklık içindedirler Allah subhanahu ve teala bu ayetlerine de hurufu mukatta dediğimiz ayetlerle başlıyor. Ve surenin başındaki bu hurufu mukatta dediğimiz ayetlerin manasını en iyisi kendisi bilir. Ey Muhammed bu bir kitaptır ki onu sana indirdik. O Kur'an-ı azimdir. Allah'ın gökten indirdiği en şerefli kitaptır. Onu arabuyla acemiyle bütün yeryüzü halkına göndermiş olduğu en şerefli elçisine indirmiştir buyurmuştur Ey Muhammed sana muhalefet edip seni yalanladıkları için kıyamet günü uğrayacakları şiddetli azaptan dolayı vay kafirlere sonra allah Teala onları dünya hayatını ahirete tercih etmeleri öne geçirmeleri diğerine tercih etmeleri dünya için çalışıp ahireti unutmaları ve ahireti bütünüyle arkalarına atmaları sıfatıyla niteliyor. İnsanları Resullere tabi olmak suretiyle Allah'ın yoluna girmekten alıkıyorlar ve Allah'ın yolunun eğri büğrü olmasını isterler diyor. Halbuki <gülüyor> o hattı zatında dost doğrudur. Ona muhalefet eden ve ondan ayrılanlar, ona hiçbir zarar verenlerdir. Onlar bu isteklerinde bilgisizlik, sapıtlık ve haktan uzaklık içindedirler. Bu durumda onlar için bir iyilik ve düzelme umulmaz buyuruyor. 4. biz her peygamberi kendi milletinin diliyle gönderdik ki onları apaçık anlatsın. Bundan sonra Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir ve o azizdir, hakimdir buyurmuştur. Allah'ın yarattıklarına, kendi işlerinden peygamberleri, kendilerine gönderilenleri, ne istediklerini anlamalar için bunların diliyle göndermiş olması Allah'ın lütfundandır. Nitekim İmam Ahmet'ten gelen rivayette, Ali sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala her peygamberi ancak kavminin diliyle göndermiştir, buyurmuştur 5'ten 8'e kadar. Andolsun ki biz Musa'yı, kavmini karanlıklardan aydınlıklara çıkar ve onlara Allah'ın günlerini hatırlat diye gönderdik. Şüphesiz bunda sabreden ve şükreden herkes için ayetler vardır. Hani Musa kavmine demişti ki Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Çünkü o sizi azabın kötüsüne uğratan kadınlarınızı sağ bırakıp oğullarınızı boğazlayan Firavun hanedanından kurtarmıştı. Bunda Rabbinizden büyük bir imkan vardır. Hani Rabbiniz şükre dersiniz: "And olsun ki size artırırım. nankörlük ederseniz bilin ki azabım çok şiddetlidir." diye bildirmişti. Musa, "Siz ve yeryüzünde bulunanların hepsinden körlük etseniz muhakkak Allah müstahni ve hamda layık olandır." demişti. Allah subhanahu ve teala nasıl ki seni Peygamber urrah göndermiş bütün insanları karanlıktan aydınlığa çıkmaya çağırman ve onları karanlıktan aydınlıktan aydınlıklara çıkartman için sana kitabı indirmişse aynı şekilde Nusa'ya da İsrailoğulları için de ayetlerimizden göndermiştik diyerek Nusa aleyhisselamın kıssasını ne yapıyor? Haber veriyor ve burada sadece Allah'a sığınan, ona şükreden verdiği nimetin kadri kıymetini veren insanın kurtulduğunu buyurmuştur. 9. Sizden önce geçenlerin Nuh, Ad, Semud kavimlerinin ve onlardan sonra Allah'tan başka kimsenin bilmediği kavimlerin haberi size gelmedi mi? Peygamberleri onları ayetlerle geldiler de onlar ellerini ağızlarına koyup biz sizin göndermiş olduğunuz şeyi inkar ettik. Bizi çağırdığınız şeyden şüphe ve endişe içindeyiz dediler. İdn-i Cerif bu Hazreti Musa'nın kavm ile olan sözlerinin tamamıdır der. Bu allah Teala'nın peygamberlerini yalanlayan geçmiş ümmetlerden intikam aldığı Allah'ın günlerini ona hatırlatmasıdır buyurmuştur. Ondan 12'ye kadar peygamberleri onlara gökleri ve yeri yaratan günahlarınızı bağışlamak için çağıran ve size belirli bir sureye kadar müsaade eden Allah'tan mı şüphe ediyorsunuz? demişlerdi. Onlar da siz de bizim gibi sadece birer insansınız. Siz bizi atalarımızın tapındığı şeylerden döndürmek mi istiyorsunuz? Öyleyse bize açık bir delil getirin demişlerdi. Peygamberleri onlara biz de sizin gibi birer insanız ama Allah kullarından Dilediğinde ihsanda bulunur Allah'ın izni olmadıkça Biz size delil getiremeyiz Müminler Allah'a Tevekkül etsinler demişlerdi Hem biz ne diye Allah'a tevekkül etmeyelim ki Bize dost doğru yolları O göstermiştir Bize yaptığınız eziyetlere Elbette dayanacağız Tevekkül edenler de Yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Allah Teala, kafirleri, kâfirler ile peygamberler arasında geçen mücadeleyi haber veriyor. Onların ümmetleri kendilerine getirmiş oldukları tek ve ortağı olmayan Allah'a ibadet hususunda şüpheyle karşı koydukları zaman peygamberler Allah hakkında şüphe mi var demişlerdi. Ve Onlara Allah'ın yutufunu ve nimetlerini hatırlatmışlar. Bunlara nankörlük ettiğinizde gideceğiniz yer burasıdır diyerek onlara tövbeyi ve tövbe ettiklerinde de Allah'ın affedeceğini anlatmışlardır. 13. Küfür edenler peygamberlerine dediler ki ya bizim dinimize dönersiniz ya da sizi memleketimizden çıkarırız. Rabları da onlara vahyetti ki biz zalimleri mutlaka felak edeceğiz. 14, 15, 16 ve 17. Onlardan sonra yeryüzüne sizi yerleştireceğiz. Bu makamından ve tehdidimden korkanlara vaadimdir. Yardım istediler ve bütün inatçı zorbalarda hüsrana uğradılar. Ardından da cehennem. Orada irinin sudan içirilecekler. Onu yudum yudum alacak ama bitemeyecekler her taraftan ona ölüm geldiği halde ölemeyecekler ve arkasından şiddetli bir azap gelip çatacaktır. Allah-u Teala peygamberlerini yalanlayan ümmetler onları ülkelerinden çıkarma aralarından sürmeyle tehdit etmişler. Nitekim Kur'an'a baktığımızda Şüayba, Salihe, Nuh'a bütün peygamberlere küfredenlerin Allah tarafından bildirildiği, Allah'u u Teala Resulü'nü galip kılmış, ona yardım etmiş, Mekke'den çıkması sebebiyle ona yardımcılar, Allah yolunda savaşan ordular kılmış, Allahı u Teala onu peyderpey yüceltmiş, ve sonunda müşriklerin onu çıkarmış oldukları, Mekke'nin fethini ona nasip buyurmuştur. Oranın hükümranlığını kendisine vermiş, gerek onlardan ve gerekse yeryüzündeki diğer milletlerden düşmanların burnunu yerde sürtmüştür sonunda insanlar ferç, ferç Allah'ın dinine girmişler kısa sürede yeryüzünün doğu ve batılarında Allah'ın kelimesi dini diğer dinlere üstün gelmiştir bu sebeple de Allah subhanahu ve teala zantları da peygamberlerine vahyetti ki biz zalimleri mutlaka helak edeceğiz onlardan sonra yeryüzüne sizi yerleştireceğiz buyurmuş ve buradaki indirmiş indirdiği ayetlerle Rabben kullarına zulmedici değildir buyurmuştur. Alekümselam ve rahmetullahi ve berekat. İbrahim 18 Rablerine küfredenlerin hali fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu küle benzer. Yaptıklarından hiçbir şey elde edemezler. İşte bu uzak bir sapıtlıktır. Evet. Bu Allah subhanahu ve teâlâ'nın Allah ile beraber ondan başkasına ibadet eden elçileri yalanmayan amellerini sağlam bir temele oturtamayan kafirler için vermiş olduğu güzel bir misaldir. Sağlam bir temele oturmayan amelleri yıkılır gider de onlara en muhtaç oldukları zaman onlardan yoksun kalırlar Allahu u Teala Rablarına küfredenlerin amellerini fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu bir küle benzetiyor allah ve Teala amellerimizi heder etmesin bizi sadıklardan hayırlardan kılsın ve ve vesselam efendimizin de dediği gibi hasetten sakının çünkü diyor ateşin odunu yediği gibi haset insanın amellerini alır götürür diyor Allah bizleri rahmetiyle yargılasın kendini seven dinini seven ahireti arzulayan sandık kullardan eylesin 19 ve 20 görmez misin ki Allah gökleri ve yeri hak ile yaratmıştır dilerse sizi yok edip yeni bir halk getirir ve bu Allah için hiç de güç değildir. Evet. Rabbimiz subhanahu ve teala şayet onun emirlerine muhalefet ederseniz sizi gidermesi ve sizin niteliklerinizde olmayan diğerlerini getirmesi onun için hiç de zor değildir. Nitekim Rabbimiz subhanahu ve teala başka yerlerde ey insanlar Sizler Allah'a muhtaçsınız. Allah ise kanidir, hamittir. İsterse sizi giderir ve yeni bir yaratık getirir. Bu Allah'a güç değildir diyor fatırda. Yine eğer ondan yüz çevirirseniz, yerinize sizden başka bir kavim getirir. Sonra da onlar sizin benzerleriniz olmazlar diyor Muhammed suresinde. Buradaki ayetlerde birer tehdit yine Rabbimiz ey iman edenler içinizden her kim dininden dönerse Allah'ın sevdiği ve onların da onu sevdikleri müminlere karşı alçak gönüllü kafirlere karşı zorlu bir kavim getirir buyurmuştur Allah bizi iyilerden eylesin 21. İnsanların hepsi Allah'ın huzuruna toplanıp çıkarlar zayıflar büyüklük taslayanlara Doğrusu biz size uymuştuk. Allah'ın azabından bizi koruyabilecek misiniz derler. Onlar da Allah bizi doğru yola eriştirseydi biz de sizi eriştirirdik. Şu halde artık sızlansak da, katlansak da dirdir. Bizim için kaçıp sığınacak bir yer yoktur derler. Rabbimiz Subhanahu ve Teala iyisiyle, ile bütün yaratıkları açık bir arazide vahid, kahhar olan Allah için toplanıp onun huzuruna çıkarlar. Orası öyle bir yerdir ki orada hiç kimseyi gizleyebilecek bir şey yoktur. Tek ve ortağı olmayan Allah'a ibadetten onun elçilerine uymaktan büyüklenen idarecilerine, efendilerine ve büyüklerine uyan zayıflar onlara büyüklük taslayanlara derler ki Doğrusu biz size uymuştuk. Bize ne emretmişseniz emrenizi tutmuş ve yapmıştık. Bize vaat edip umdurduğunuz şekilde Allah'ın azabından bizi koruyabilecek ve bunu bizden def edecek misiniz? Büyüklenenlerden Allah bizi doğru yola eriştirseydi biz de size eriştirirdik. Fakat Rabbimizin sözü bizim hakkımızda gerçekleşmiş, hak olmuş. Bizim ve sizin hakkınızda Allah'ın kaderi geçmiş, Allah'ın azap sözü kafirlere hak olmuştur. Şu halde sızlansak da sızlanmasak da birdir. İçinde bulunduğumuz durum, için hiçbir kurtuluş yoktur, buyurmuştur. Allah Azze ve Celle burada dünyada gururlu davranan, onlara tabi olan, inkar eden ve inananlara baskı yapanların durumlarını bildiriyor yine burada küfreden insanların kaderi maskeleyerek seçme hakkına sahip oldukları şeylerde Allah dileseydi biz iman ederdik diyorlar halbuki Allah subhanahu ve teala onlara iyi, kötüyü, her şeyi gösterdiği halde onlar işleyeceklerini işlemişler akıbetle karşı karşıya geldiklerinde ise Hata ettiklerini anlıyorlar ama o iş artık geçmiştir. 22 ve 23 İş olup bitince şeytan dedi ki Gerçekten Allah size sözün doğrusunu söylemişti. Ben de size söz verdim. Ama sonra caydım. Sizi zorlayacak hiçbir gücüm de yoktu. Yalnız ben sizi çağırdım, siz de geldiniz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Artık ben sizi kurtaramam, siz de beni kurtaramazsınız. Esasen daha önce beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Doğrusu zalimlere can yakıcı bir azap vardır. İman edenler, salih amel işleyenler, altlarından ırmaklar akan cennetlere konulurlar. Rab'larının izniyle orada ebediyen kalırlar. Onların birbirine sağlık temennileri de selamdır. Allah subhanahu ve teala kullar arasında hüküm verip müminleri cennetlere koyduktan ve kafirleri cehenneme yerleştirdikten sonra iblis Allah lanet eylesin, kendisine uyanların üzüntülerine üzüntü, aldanmalarına aldanma ve hasretlerine hasret katmak için aralarında kalkıp şöyle diyor. Gerçekten Allah peygamberin diliyle size sözün doğrusunu söylemişti. Onlara tabi olmakla size kurtuluşu, selameti vaat etmişti. Ve bu gerçek vaat doğru bir haberdi ama ben size söz verdim, sonra sözümden caydım. Allah'ı u Teala başka bir ayette şeytan onlara vaat ediyor, kuruntulara düşürüyor, şeytanın kendilerine vaat ettikleri aldatmaktan başka bir şey değildi. Evet kardeşlerim, Rabbimiz Subhanahu ve Teala burada şeytanın hilelerini, şeytanın insana yaklaştığı noktaları vaad ettiğini ama vaadinden her zaman döndüğünü ve akabinde iman edenlere cennetler olduğunu, şeytandan ve avanilerinden uzak durmak gerektiğini çünkü onlar insanı inkara, tapıklığa ve isyana sevk ettiğini bildiriyorlar. Rabbin Subhanahu ve Teala emrini tutanlar arasına bizleri de koysun. 24, 25 ve 26 Görmez misin Allah nasıl bir misal verdi? Hoş bir söz, kökü sağlam, dalları göğe doğru olan hoş bir ağaca benzer ki Rabbin izniyle her zaman yemişini verir. İnsanlar ibret alsın diye Allah onlara misal veriyor. Çirkin bir söz, yerden koparılmış, kökü olmayan kötü bir ağaca benzer. Evet, Allah subhanahu ve Teala burada hurma ile çam ağacından haber veriyor. Mümini hurmaya benzetiyor. Onun boyu o kadar yüksektir ki bulutlara değer. Kökü o kadar aşağı gider ki çok sağlamdır meyvesi güzel ta yukarıda kokusu yok ama tatlıdır diyor Çaferi ise çam ağacına benzetiyor onun görünüşü güzel her zaman yeşildir ama bir şimşek çaksa ta kökünden devriliverir diyor Allah subhanahu ve teala bizi hayırlı cesimden eylesin müminlerden eylesin kendisi güzel ameli güzel olanlardan eylesin. İçi ve dışı iyi olanlardan eylesin. Görünüşü güzel gözüküp de içi cehennem kütüğü olanlardan eylemesin. 27. Allah inananları dünya hayatında ve ahirette sağlam bir söz üzerinde tutar. Zalimleri de saptırır. Allah dilediğini yapar. Bukhari'de Ebu'l-Velid'den gelen bir rivayette ve Vesselam Efendimiz Müslümana kabirde sorulduğu zaman Allah'tan başka ilah olmadığına Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şahadet eder. İşte Allah inananları dünya hayatında ve ahiretinde sağlam bir söz üzerinde tutar ayetinin manası budur buyurmuştur. Yani dünyadayken insan eğer Allah subhanahu ve teala'ya iman eder, imanın gereği amel ederse orada da, kabul sorgusunda da meleklerin sorduğu soruya şeksiz, şüphesiz cevap verirse işte diyor Allah'ın dünyada ve ahirette dinini korudu, budur diyor aleyhissalâhu ve efendimiz Rabbimizi onların arasına koysun 28, 29 ve 30 Allah'ın verdiği nimeti küfre çevirip değiştirenleri ve milletlerini helak olacakları yere götürenleri görmüyor musun? Yaslanacakları cehenneme ki o ne kötü bir karargahtır. Onlar Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koşmuşlardı. Yaşayın bakalım. Vereceğiniz yer şüphesiz, varacağınız yer şüphesiz ateş olacaktır der. Buharit, Allah'ın verdiği nimeti küfret çevirip değiştirenleri görmüyor musun ayetindeki görmek manası olan fiilin burada bilmiyor musun anlamında olduğunu söyler ve açıklamasına Rabbinin fil sahiplerine ne ettiğini görmedin mi bilmezce oldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarından çıkaranları görmedin mi? ayetinde bu kelimeye bu manada bilmiyor mu görme fiilini onlar bilmiyormuşun manasını vermiştir. Evet. Allah Teala peygamberinin diliyle onları tehdit ediyor ve yaşayın bakalım varacağınız yer şüphesiz ateş olacaktır. Dünyada neye gücünüz yetiyorsa yapın. Her ne olursa olsun dönüp dolaşacağınız varacağınız muhakkak ateş olacaktır diyor. 31 İman eden kullarıma söyle namazı kılsınlar alışveriş ve dostluğun olmayacağı gün gelmeden önce kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli açık infak etsinler evet. Allah subhanahu ve teala kullarına kendisine itaatı tek ve ortağı olmayan Allah'a ibadetten ibaret olan namazı yerine getirmeyi zekatı eda etmeyi akrabalara harcamada bulunmayı ve yabancılara iyilikte bulunmayı Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiklerinden infakta bulunmak suretiyle Allah'ın hakkını yerine getirmeyi ve yaratıklara iyi davranmayı emrediyor 32, 33 ve 34 Allah odur ki gökleri ve yeri yaratan indirdiği su ile rızık olarak ürünler çıkarandır Emri gereğince denizde yüzmek üzere gemileri ve nehirleri emrinize verdi. Devamlı olarak yörüngelerinde yürüyen güneşi ve ayı size musahhar kıldı. Geceyi ve gündüzü de size tahsis etti. O size istediğiniz şeylerin hepsinden verdi. Allah'ın nimetini sayacak olsanız bitiremezsiniz. Doğrusu insan pek zalim ve nankördür. Allah subhanahu ve teala... Yaratıklarının olan nimetlerini sayır. Gökleri korunmuş bir tavan olarak onlar için yarattığını, yeryüzünü döşek kıldığını, gökten su indirip onunla renkleri, yeşilleri, tatları, kokuları ve faydaları, değişik meyve ve ekinlerden, çeşitli bitkilerden çiftler çiftler yarattığını, denizin suyunun dalgalar üzerinde yüzer kılmakla gemileri onların emrine verdiğini anlatıyor gemiler denizin dalgalar üzerinde Allah'ın emriyle yüzer denizi de onlarla musahhar kılmıştır. Yorcuların bir iklimden başka bir iklime oradakileri buraya buradakileri oraya taşıyabilmeleri ve gidebilmeleri için gemileri taşımaya tahsis buyurmuştur. Yeryüzünü bir yerden başka bir yere kadar yaran nehirleri içme, sulama, çeşitli faydalar edinme suretiyle kullarına rızık olarak vermiştir. Devamlı olarak gece ve gündüz durmadan yörüngelerinde yürüyen güneşi ve ayı da size musahhar kılmıştır buyuruyor. Evet. Ve Allah subhanahu ve teala o size istediğiniz şeylerin hepsini verdi. Her durumunuzda her halinizde ona hamd edin buyurmuştur. 35 ve 36 Hani İbrahim demişti ki Rabbim bu şehri emniyette kıl beni de oğullarımı da puta tapmaktan uzak tut Rabbim çünkü onlar insanlardan bir baştan çıkardılar bundan sonra bana uyun bana uyan bendendir bana karşı gelen kimseyi de sana havale ederim muhakkak ki sen kafursun rahimsin Allah subhanahu ve teala burada bu makamda Arap müşriklerine karşı bir cevap olarak haram belde olan Mekke'nin kurulduğu ilk günden itibaren tek ve ortağı olmayan Allah'a ibadet üzere kurulduğu buranın İbrahim sebebiyle mamur ve mesken olduğunu Hz. İbrahim'in Allah'tan başkasına ibadet edenlerden beri olduğunu Mekke'nin emin olmasına dua ettiğini ve Rabb'ın bu şehri emniyetli kıl dediğini zikrediyoruz ve beni ve oğullarını puta tapmaktan uzak tut demiştir burada da ve vesselam efendimiz ben atam İbrahim'in duası iki kurbanlığın oğluyum diyerek buna işaret etmiştir. 37 Rabbimiz ben çocuklarımdan kimini namaz kılabilmeleri için senin mukaddes evinin yanında çorak bir vadiye yerleştirdim Rabbimiz İnsanların gönüllerini onlara meylettir, şükretmeleri için onlara meyvelerle rızıklandır. İbrahim aleyhisselam burada Rabbine dua ederek oraya karısını ve çocuğunu koyduğunu kendisine fazlından vermesi için dua ediyor. 38-39-40-41 ve 41, Rabbimiz doğrusu sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Zaten yerde ve gökte hiçbir şey Allah'tan gizli kalmaz. İhtiyacıma rağmen bana İsmail'i ve İshak'ı bahşeden Allah hamdolsun. Doğrusu Rabb'im duaları iştendir. Rabb'im beni ve çocuklarımı namaz kılanlardan eyle. Duam kabul buyur Rabb'im. Rabbimiz hesabın görüldüğü günde beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla. Amin ya Rabb'im. Allahu Teala dostu İbrahim'in yaptığı duaları bildiriyor ve İbrahim Aleyhisselam'ın duasına devam ederek kendisinden neler istediğini söylüyor. Aynı zamanda da bu dualar bizim labbımıza karşı bir şey istediğimizde isteyeceğimiz bize öğrettiği kelimelerdir. Allah bu duanın içine bizlere de katsın. 42 43 ve 44 zalimlerin yaptıklarından Allah'ı gasil sanma onları sadece gözlerin dehşetle belireceği bir güne kadar tehir etmektedir o gün başları kalkmış gözleri kendilerine dönmeyecek şekilde sabit kalmış gönülleri bomboş olarak koşup duracaklardır İnsanları kendilere, kendilerine azabın geleceği gün ile uyar Allah subhanahu ve teala veriyor ki, ey Muhammed Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma onlara mühlet verdiği için Allah'ın onlardan gasıl olduğunu, onları başıboş bıraktığını ve yaptıklarına karşılık onları azatlandırmayacağını sanma, aksine o bütün bunları onların aleyhine yazmakta, saymaktadır diyor. Zulmedenler derler ki Rabbimiz bizi yakın bir müddet kadar tehir et. Davetine uyalım ve prezamberlerine tabi olalım. Biz daha önce de sonun gelmeyeceğine yemin etmemiş miydiniz? 45 Üstelik kendilerine zulmedenlerin yerlerinde oturdunuz. Onlara yaptıklarımız ise sizlere de açıklanmıştı. Size misaller vermiştik. 46 Gerçekten onlar düzenlerini kurmuşlardı. Halbuki dağları oynatacak güçte olsa bile onların bu düzenleri hep Allah'ın elindeydi. Evet. Allah subhanahu ve teala, kendilerine zulmedenlerin azabı gördüklerinde neler diyeceğini haber veriyor. Ve Allahı u Teala onların bu sözlerine, onların itirazlarına siz daha önce de sonunuzun gelmeyeceğini yemin etmemiş miydiniz? diyerek onların serdemişlerini kabul etmiyor. Üstelik kendilerine zulmedenlerin yerlerinde oturdunuz onların başına geleni gördünüz hala inkarınızda devam ettiniz ve bu hareketinizi hiç değiştirmediniz diyerek onlara azabı indireceğini söylüyor halbuki dağları oynatacak güçte olsa bile onların bu düzenleri hep Allah'ın elindeydi yani ne kadar güçlenirlerse güçlensinler küfürlerinde ne kadar artarlarsa artsınlar Allah hiçbir zaman zarar veremeyeceklerini Rabbimiz bildiriyor. 47 ve 48 Sakın Allah'ın peygamberlerine vadinden dayacağını sanma. Muhakkak Allah azizdir, intiham sahibidir. O gün yer başka bir yerle değiştirilir. Gökler de başka göklerle ve onlar vahit ve kahhar olan Allah'ın huzuruna yıkacaklar. Rabbimiz Süleyman-ı vadini kuvvetlendirme ve zihinlerde yerleştirme saadetinde onlara yeryüzünü değiştireceğini kıyametinin kopacağını ve onlara bunu muhakkak yaşatacağını söylüyor. Evet. Bukhar ve Müslim'de gelen bir rivayette ve Vesselam insanlar kıyamet günü hiç çiğnenmemiş toprak gibi bembeyaz temiz bir tabak gibi olan bir yerde toplanacaktır. Orada hiç kimse için bir nişane bir işaret yoktur buyurmuştur. Evet. Yine Müslüman naklettiği bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam'ın kölesi Sevban'dan geliyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında duruyordum. Yahudi hahamlarından birisi ona geldi ve selam sana ey Muhammed dedi. Ben onu öyle bir ittim ki az kaldı düşecekti. Ben niçin içiyorsun dedi. Ey Allah'ın elçisi demek olur mu dedim. Yahudi biz onu Allah ailesinin koyduğu ismiyle çağırıyoruz dedi. Aleyhissalatü vesselam Ailenin bana vermiş olduğu ismi Muhammed'dir buyurdu. Yahudi sana sormak üzere geldim dedi. Allah Resulü Eğer seninle konuşursan sana bir fayda verir mi dedi. O kulağımla işitir kabul ederim dedi. Aleyhissalatü vesselam elindeki bir çubukla yere bir şeyler çizmeye başladı ve sor dedi: Yahudi, yer başka bir yerle, gök de başka bir göklen değiştirildiği günde insanlar nerededir diye sordu. Aristoteles ve Sıran, onlar sıratın önünde karanlıktadır buyurdu. İnsanlardan onu ilk geçecek kimdir dedi. Muhacirin fakirleri cevabını verdi. Yahudi, cennete girdiklerinde hediyeleri nedir dedi. Aleyhissalatü Vesselam, balık ciğerinin uç tarafıdır, havyardır buyurdu. Yahudi, onun peşinden gıdaları nedir dedi. Aleyhissalatü Vesselam, cennetin kenarında otlamakta olan cennet öküzleri onlar için boğazlanır buyurdu. Yahudi, bu yemekler üzerine içecekleri nedir dedi. O, selsebil ismi verilen oradaki bir kaynaktan buyurdu. Yahudi, doğru söyledin. Sana öyle bir şeyi sormaya geldim ki onu yeryüzü halkından ne bir peygamber veya bir iki kişi dışında hiç kimse bilmez dedi. Ali sallallahu aleyhi ve onu haber verdiğim takdirde sana fayda verecek mi dedi. Yahudi kulağımla işitir, kabul ederim dedi. Sana çocuğu sormaya geldim. Ali sallallahu aleyhi ve buyurdu ki erkeğin suyu menisi beyaz, kadınınki sarıdır. İkisi birleştiği zaman Erkeğin menisi kadının menisine üstün gelirse çocuk Allah'ın izniyle erkek olur. Kadının menisi erkeğin menisine üstün gelirse çocuk Allah'ın izniyle kız olur. Yahudi: "Ammosun ki doğru söyledin ve muhakkak sen peygambersin." dedi sonra ayrılıp gitti. Ali sallallahu aleyhi ve bunun bana sormuş olduğu şeyler hakkında Allah'tan bana bir bilgi gelinceye kadar hiçbir bilgim yoktu buyurmuştur. 49, 50 ve 51 ve 52 O gün mücdümleri zincirlere vurmuş olarak görürsün. Gömlekleri katrandandır. Yüzleri ateş bürüyecektir. Bu Allah'ın herkese yaptığının karşılığı vermesi içindir. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Bu uyarılsınlar ve yalnızca bir tek ilah bulunduğunu bilsinler akıl sahipleri de öğüt alsınlar diye insanlara bir tebliğdir. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Ey Muhammed! Yerin başka bir yerle, göklerin de başka bir göklerle değiştirildiği, yaratıkların sahiplerine çıkıp toplandığı gün, yeryüzünde küfür ve bozgunculuklarıyla suç işlemiş olan mücdümlerin birbirlerine zincirlerle bağlanmış olduklarını görürsün Allahü Teala onlardan birbirine benzeyenleri bir arada toplamıştır her sınıf bir sınıfın yanındadır diyerek orada onların hak etmiş olduğu cezaları bildiriyor ve bu Kur'an'ın insanlara bir tebliğ olduğunu haber veriyor bu Kur'an bana sizi de ulaştığı kimselerde uyarmam için vahyolundu demiştir. Ondaki hüccet ve Allah'tan başka ilah olmadığına delalet eden, deliller ışığında yalnızca bir tek ilah bulunduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye insanlara bir tebliğidir. Allah subhanahu ve teala bizi muvahhid, hanif dinine mensup, tevhid ehli insanlardan kılsın, şirkin, küfrün, fıskın her türünden birileri uzak beri buyursun. Öğrendiğimiz doğrulardan hepimize amel etmeyi nasip etsin. İbrahim Suresi de burada bitti. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.